Evet arkadaşlar. Geçen hafta mukaddemenin kavramsal arka planı ve bölümler üzerine konuştuk. Bugün metne başlıyoruz. 4 hafta mı sürdü? Şimdi 4 hafta sürdü ya yani bir ay etrafında dolandık. Bugün metne başlıyoruz ve ilk dibacı dediğimiz bizim yazmada şey klasik eserlerde. Hamdine salvene biliyorsunuz. Bunu da vermiş olalım. Ok yok ya. şey yaptı Vallahi hiç şey yok. Oğlum bak ben, bir sürü not var etrafında okuyoruz onu. Şimdi şu, e, klasik eserlerde biliyorsunuz ilk açıldığına şu esere şey denir. E, Zahriye. E, gü, ne diyeceğiz Zahra? Sırt. Demek. Sırt yazmanın sırtı. Bundan önceki sayfada da vikaye, koruma yaprakları denir. Doğrudan eser başlarsa, yırtılırsa, önce o yırtılsın, bu vikaye, koruma. Burası Zahriye, burada eser adı, müellif adı, işte imzalar falan olur. Açtığınız zaman, tabii burada başlar da, e, Hamdele Salvele. Şimdi Hamdele Salvele çok önemli. Onun için e, bir eser, <gülüyor> biz bekleyelim mi? Bu yağmurdan dolayı arkadaşlar herhalde, gecik, geç mi kalıyorlar? Hamdele Salvele, yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam. Tabi bunu hutbedeki gibi yapmıyor. Şimdi bir kitabın hamdlesi ve salvesi, yani Cenab-ı Hakk'a şükür ve Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmede eserin bir konusu ne ise dua o cümleyle yapılır. Matematikse mesela Elhamdülillahillezî halakal e'dâde sayıları yaratan Allah'a mesela Mantıksa Elhamdülillahi'l-lezi haleqa nutka ve alleme'l-insanel beya' filan. İşte Fıkıhsa, ise Elhamdülillahi'l-lezi a'ta usule vel furu'a filan böyle. Yani dua cümlesine bakıp eserin matematik eseri mi, astronomi eseri mi, ondan sonra fıkıh eseri mi, mantık eseri mi olduğunu anlarsın. Ha, yani mi, Adı yok, eserin adı olmayabilir. Nedir bu konu elinde? Yazma yeni gelmiş. Hamdene salmeneğe bak. Çıkar. Ee, yani bazıları çok bunu abartırlar. Ha? Tabii ki Arap çok <gülüyor> ha Okuma yazma varsa Hocam buna belat-ı istihlal diyorlar değil mi? Belat-ı istihlal. Evet. Yani girişte hocam konunun kendisini hissettirme. hissettirme. Güzel evet. bir başlangıç. Almak. Bir daha söyle arkadaşlar yazsınlar onu. Belat-ı istihlal. Üstadımız Arap dilcisi, edebiyatçısı olduğu için bunları bilir. Velaat-ı istihelle başlamak demek zaten. istihelle, istihlal. <gülüyor> Ondan sonra e, bazıları bunu çok abartır. Bir buçuk sayfa ben bir tanesini ezberlemiştim tamam mı? Sırf olsun diye. Bir yerde İhsan Hocam bir dua et dediler. Abi bir dua ettim. Tamamen. <gülüyor> aritmetik, cebir, geometri terimleri. Herkes amin dedi ama kimse ne olur anlamadı. adam abartmış abi bütün irrasyonel sayıların miktarını bilen, kuşatan ondan sonra bir entesam, cebir denklemlerini bilmem neyini ne yapan falan böyle enteresan bir dua cümlesi. İkincisi, burada ne belli olur? İdeolojik perspektif belli olur arkadaşlar. Me, din din değil, din, din olmaz. Din değil. Yönelim mesela diyelim ki örnek vereyim şimdi de o daha yanlışılır. Pitagorasçı mı bu kişi matematik medetinde mesela Pitagorasçı mı değil mi? Hemen anlarsınız onu. Çünkü eğer derse ki cana Hak sayıları yarattı ha, sayılar yaratma ayrı bir entiti demek ki onlar. Sayıları insan aklının keşfine e, mazhar kılan dediğim ha demek ki bu sayıları formel düşünüyor. Oradaki tel hiçbir şey boş değil. Çünkü kağıda öyle bol bir malzeme değil. İnternette yazmıyor adam. Çok nadir bir malzeme. Kağıt, dolayısıyla çok dikkatli seçip yazıyorlar. işin ee, biraz bunu şunu için anlatıyorum. Hamdene ve selveliye okuyacağız. Bütün kitabın özeti var burada. Yani İbn Haldun <gülüyor> ekonomik değerler üzerine hamdene yapıyor. <gülüyor> Anlamıyor musun? Bize yiyecek veren, ondan sonra devlet kurduran, şunu yapan, bunu yapan diyor adam. Dolayısıyla orada adamın şeyini anlıyorsun. Ee, hangi felsefi yönelimi var, hangi kelami yönelimi var? Mesela Eşarisi ona göre bir hamd ile yapıyor. Şeyse eee Maturidilisi başka, Mutezilisi başka. Onu hemen oradan anlıyorsun. Tabii bu kültüre çok iyi nüfuz etmekle alakalı arkadaşlar. Onun için sakın genelde e, akademik çalışmalarda doğrudan adam Arap dilcisi ise bu hamd ile geçer. Şöyle işte peygambere şükür etmiş. Teşekkür teşekkürün Allah'a şükür. Kim? benim dersimi dinledikten sonra yazabilir evet evet. evet doğru. Biz bilim sanatı bunları ders olarak yaptığımız için Yapsın kim yazarsın yazsın Siz de yazabilirsiniz yani hiç sorun değil. Önemli olan işlerin olması. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu alaihi ne bu şey Elhamdulillahi vel lillazzeeljberroot. Bir kere ontolojiyle başlıyor. Yani şehadet alemi ve gayb aleminin Rabb'i olan. Şimdi buradan hemen anlıyorsun ki tasavvufa sıcak bir adam. <gülüyor> Bak, hemen anlıyorsun. Çünkü bu tasavvuf terminisidir. Büyük oranda. Ve i̇bn Haldun biliyorsunuz tasavvufla arası çok mübalağalı değil ama iyi olan biri. Tamam mı? Yani görünen ve görünmeyen alem. Batım ve zahir. Söyleyebilirsiniz. Melek, mülk ve melekut. Mülk evren, melekut onun üzerinde olan. Eşavir hocam, tasarlıklar arasında kötü olması mümkün değil. Tam, tabii, e, e, razı, razı, evet, razı çizgisinden olduğu için tabii, çok soğuk değil. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. Mevcut gerçekliğin üstünde bir gerçeklik kabul etmek, mevcut gerçekliği açıklamak için referans açısından önemlidir bakın Burası son derece felsefi bir konu yani içinde yaşadığın bir gerçekliği o gerçekliği aşan transcendent olan başka bir gerçeklikle başvurarak açıklayacaksın onun için o, o Dolayısıyla bunu söylemen son derece önemli yani Tanrı var kıldığında pek çok sorunu çözüyorsun aşağıda ya da diyelim ki bir yazılım programı varsaydığında mevcudu aşan mevcudu analiz ederken o senin içine yarıyor Anlatabiliyor musun Bu tipik bir şeydir. Çünkü genelde insanlar içinde yaşadıkları gerçekliği anlamak için onu çevreleyen daha üst bir gerçekliğe atıf yaparak düşünürler. Felsefe tarihi boyunca, bilim tarihi boyunca. Buradan başladı. Ve lehul husna husna'l Hep bütün metinleri böyle okumayacağım. Ben özetleyeceğim. Sadece bu kısmı okuyorum. Neyse Devam edelim. Şimdi burada biraz önce Ebuzer Zerbi'nin dediği gibi hakikaten bir eşarilik gözüküyor. Mesela el Kadir Cenab-ı Hak için kullanırken, bakın bunlar çok önemli şeyler. Bir filozof Tanrı için el Kadir kullanmaz. el Kadir demek özgür iradesi olan, istese yapmayan. Çünkü filozofların Tanrısı icap kuralına bağlıdır, kudrete değil. İslam kültürünü bilelim biraz yani. Yani Müslüman olmak zorunda değiliz ama İslam kültürünü bilelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani o kültür içinde yaşıyoruz da. metinleri okuyoruz. El mucib ya da icap üzerinden gider filozof. Kadir dedi mi anlıyorsun ki ha. Kelami bir şeye eee vena şey'un Açık değil mi? Tamamen işare. Evrende varlık âleminde hiçbir şey ne yapmaz. Cenabı Hakk aciz bırakmaz. Zorunluluk dahil ona meydan okuyor. Bir challenge yapıyor burada. Diyor ki evre varlık sahasında varlık küresinde hiçbir konu Cenab-ı Hak ne yapamaz icbar edemez. Aciz bırakamaz. Halbuki filozofları göre Cenab-ı Hak ne yapamazdı? İllete müdahil olamazdı. Değil mi? İllete müdahil olamaz Cenab-ı Hak değiştiremez. Ondan sonra e, yaratmamazlık yapamaz. Peygamber göndermemezlik yapamaz. İstememezlik yapamaz. İstememezlik yapamaz. Allah Allah. Niye? Çünkü intelekt o. Orada çok bizim basit intel cana bak intellektir intelektir. İntelektin zorunlu iç kuralları var. Ona uyuyor. Logos. Büyük logos. Şimdi bakın bir hamdine, salvedine neler çıktı? Burada ideolojisini tamamen görüyorsun adamın. Meydan okuyarak yapıyor bunu. Önce demek ki adam, e, adam diyoruz. <gülüyor> Doğru adam. İbn-i bunları sileceksin değil mi? Bu adam, madem laflarını. O silinmez hocam. E adam zaten adam, <gülüyor> adam değil mi? Zaten, zaten. <gülüyor> Şimdi adam var, adam var. Mefhumuna bakacak adam, lafzına mı bakacak? İbn Haldun <gülüyor> e, önce bakın e, ontolojisini koydu, tanrı anlayışını koydu. Oradan nereye geçiyor? En enâ mine'l ardı nesemen. Bakın burası çok stratejik bir cümle. İnsanı yeryüzünden yarattırıyor. En ana bizi inşa eden min ardı. Şimdi bunu toprak mı diyeceğiz? Yeryüzü mü mi diyeceğiz? Evet, evet. Nesemen, değil mi? Bizim zürriyetimizi neseme öyle çevirebiliriz. Evet hocam. Değil mi? Yani. Bizi yeryüzü yer Evet, neseme. Tabii nesemenuf. Bizi gel yer... evet, bizi yerden var eden. Neslim işte, neslim, neslimizi, yani. neslimizi yerden var eden. Çok şey problemli bir cümle şimdi. Hani biz Yukarıdan geldik. Bunun üzerine durmak lazım değil mi? Çünkü daha sonra ileride göreceğiz. Ee, İbn-i evet. evrim diyemeyiz. Evrim başka bir şey arkadaşlar. Evrim türlerin dönüşmesiyle alakalı. Türlerin var olmasıyla alakalı bir şey değil. Evrim değil bu. Ee, ama... Evrimi. ha? evrim evrim o. Dervin İşte ben onu düşündüm. Ee, bugün çalışırken. Toprak mı, yeryüzü mü? Yeryüzü dersen yani insan... Oldu, toplum yeryüzünde var oluyor ya. Hani bizi burada var etti. Tamam işte ben işte onun için soruyorum zaten. bunu Ve bu, enşe'ne Burada halaka değil. cale değil. Minel ardı. Ama den var orada. Fi olsa Bak bunun üzerine düşündüm. Zaten onun için ilerleyemedim. <gülüyor> 5-6 sayfa okuyordum. Fi dese Dediğin doğru. Bizi yeryüzünde inşa eden, bizim işte imar etmemi Min diyor. Şe başkan Üstad'a farklı mı diye baktım vermemiş. çünkü bu son tahkik bu. Hocam zaten yani Darbindeki anlamıyla olmasa da bir çeşit evrim var hikayelerde. İbn Nefis'te de var yani. İbn Nefis'in ki çok istisna. Çok <gülüyor> o sağlam yani. Bunlar yani ona benziyor evet. İbn Nefisi biliyor büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Yani Hocam ben o sebep diye anladım. Yani insanoğlunun ve toplumun varlığı için arz mutlak surette var olmalı bir sebep tamam. yoksa insan toplum var olmaz diye. İnşaat kelimesinden buraya gittin evet. değil mi? Evet. Ben Mini de sebep olarak yorumladım yani. Ama tabi burada ontoloji vaaz ediyor. Ontolojide illetin özel bir anlamı var. Eğer orada yani mesela ardı sebep bile alsak bu insanlığın varlığını muhtaç olduğu sebep oluyor. Çünkü metafizik. De. Şimdi şu anlamda diyor Abdullah diyor. Yani insan toplumu, devlet, kültür metafizik. nerede kuruluyor? Yeryüzünde kuruluyor. O anlamda. Yani bu ya halk artık şey, o zaman diyeceğiz ki cümlenin metafiziksel bir anlamı yok. Yok. Evet, siyasiyle evet, evet, Ama e, ifade ilk bakışta öyle değil mi? Ve enşe ena min el ardı neseman. Var ontolojik Gerçi devam ettiğin zaman Abdullah'ın dediği ve benim düşündüğüm <gülüyor> ikinci anlam çıkıyor. Ve istamarna Fiha ecelen ve umemen. Ve bizi orada e, e, e, şimdi cil kelimesini iki anlamda kullanıyor İbn-i Haldun. Metinde. Hmm. Onu not alalım. İki anlamda kullanıyor. Bir, aynı zaman diliminde yaşamış insan toplulukları. Onlara ecel diyor. Akraba olmaları gerekmiyor. Generation yani, Evet. Yani evet. Generation Diyelim ki Tunus'taki Hafsiler, Mimmemlükler, Osmanlılar neyse bunlar aynı zaman diliminde yaşıyorlar. Bunlara cil ya da ecel diyor. Kaynak bulunamadı. İMF'ye münacaat. Bu ne bir şey çalışıyor? Niye gelmedi? Ha şu. Yok. bu. Bu şey kalem yok mu? Geliceğimizde <gülüyor> bir sorun? çıkmıştı. Daha yok yani. G e j İkinci anlamı demiştik. Birinci anlam anlamı aynı dönemde yaşamış insan toplulukları. İkinci anlamı durdur yeni aldık. Evet. Bir aynı dönemde yaşamış illa bugün değil geçmişte de olabilir. Mesela Yunanlarla yaşamış kavimleri düşün onların hepsi eczel diyor metinde. İkincisi ise bildiğimiz soy anlamında cil normal anlamında yani nesil. Bir de ümmet kelimesini kullandı burada değil mi? Ne dedi? Ee, <gülüyor> metin bir oraya bir oraya gidince. Evet. Um, ne demek ümmet? Şu ümmeti biz hep dini anlamıyla düşünüyoruz. Ee, aslında millet demek esas Arapçada mesela Arabiye ümmet ol Arabiyeye dediğinde Arap milleti. Bizim camilerde hani nasıl öğretirler? Kimin ümmetindesin, değil mi? Ama kimi milletindensin? Millet ümmete göre daha geniş bir kavramdır. İbrahimi milleti, Muhammed ümmeti. Şimdi millet daha büyük bir daire. Bu da enteresan bir şey. Oradaki millet din anlamında. Çünkü İbrahim'i bir din. Ümmet, orada Hz. Muhammed'in şeriatı anlamında. Oradaki ümmet. Tabi yani Hz. Muhammed'in şeriatına tabi olanlara ümmet deniyor. Burada e, İbn-i Hadun'un kullandığı anlamda ki normal sözlük anlamı da büyük oranda odur değil mi ümmetin Arapçada e, bir ismi olan aynı genavuzunu paylaşan yani nisap itibariyle birbirine nispet edilebilen e, aynı genavuzunu paylaşan bir vatanı olan belirli sembolleri olan ve belirli bir kültür olan topluluğa ümmet diyor. Bir, bir ismi olacak. Arap milleti, Berber milleti, Türk milleti filan diye. İkincisi ortak bir gen havuzunu paylaşacak bunlar. Üç aşağı beş yukarı. Karışık olabilir ama büyük miktarda aynı gen havuzunu paylaşacak. Yani nesep açısından bir ortaklıkları olacak. Bir vatanları olacak. Belli bir toprak parçasını çıkar etmiş olacaklar hep birlikte. Sembolleri olacak. Şair sembolleri olacak. Bunların yaşama kültürlerine ait. Ve bir de kendilerine has bir inanç kültür dizgi. inanç ve nasıl diyelim, e, değer dünyaları olacak. Buna ümmet diyor. Üstad. Şimdi e, evet. İstâ'mâna <gülüyor> nafiha Bak Ümran ilminin kurduğu Ümran ilmi ki bunun adını koyuyor. Fiil halinde burada kullanıyor Hamdelede. Bize onu imar etme nesiller boyu, imar etme gücü veren ya da imkanı veren Tanrı'ya hamdolsun diyecek. İstihmar, modern Arapça da sömürmek demektir. Onun için Türklere müsteamir, ne diyorlar? Müsteamir. müsteamir değil mi? Sömüren. Aslında imar eden, imar etmek isteyen anlamında değil mi? Bunu burada kullanıyor hemen. Ve yessere lene erzâken ve kısmen. Bak rızık işte o ticaret şu, bunlara hepsine şey yaptı. Ve tek e, tekni funel erhamu arham ve buyut. E beyt inşa rahim. Şimdi burada mecaz yapıyor tabii yani annenin karnında çocuğun korunması gibi yeryüzünde bize korunma imkanları veriyor ev yaparak, şunu yaparak bu yaparak. Ve filener risk ve food. Yiyecek ve işte azık. Enteresan bakın e, ne dedik kitabında kullanacağı bütün ana terimleri burada dua cümlesinde tek tek sayıyor. Şimdi hepsini okumaya gerek yok. E, bunları bitirdikten sonra diyor ki e, en sonunda da yazılmış olan ecel geldiğinde de canımızı alan. Şimdi ne demiştik hatırlayın İbni Haldun ölümü odaklı düşünüyor. Yok olmayı odaklı düşünüyor. Değil mi? Yani bilmek geciktirir diyor. Ölümden kurtarmaz. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra diyor ki ve Tanrı'nın bunu bize bir nimeti olarak <gülüyor> hamdene de zikrediyor bunu. Ve ta'tavirunel e'acâlelleti hutta aleyna kitâbuhal mevkûtu. Burada beşeriyeti de vurgulamak istiyor. Çünkü hemen gelen cümlede ve lehul <gülüyor> beka ve subut. Subut beka, kalıcılık, ezelilik ona aittir. Ve huve hayyun ellezî lâ yemûtu. Şimdi bakın burada, burası son derece önemli. Ölüm, insanı Tanrı'dan ayıran en önemli özellik. Pek çok özelliğimiz Tanrı'ya teşvik edilebilir. Ama ölüm hariç. O hay biz yemut. Ölüyoruz. Burada ama başka bir yerde mi konuşurken şöyle bir şey yazı olarak da bunu yazdım. Modern çağrı önemli alameti fark bir biri ölümün itibarsızlaştırılmasıdır. Ölümün gözden düşürülmesidir. Ölüm itibaslaştır hayatın anlamı da itibaslaşıyor çünkü. Börtü olacaksak, değil mi? Toprak olacaksak, hesap vermeyeceksek ona göre bir dünya düzeni kurarsın. Anti Anti yani çünkü ona göre bir dünya, <gülüyor> ona göre bir ahlak, ona göre bir ona göre bir hayat anlayışın olur. Ama klasik metinlerde bu özellikle usulü fıkıh e, gibi toplumsal hayatı, beşeri hayatı ilgilendiren evet. konularda Ölüm çok sırk vurgulanan bir şeydir. Ee, nereden başladı? Ee, alemleri tasriften başladı. Ondan sonra Tanrı'nın anladığı Tanrı anlayışının sıfatlarını zikrederek başladı. Sonra insanı tanımladı. İnsanın yeryüzündeki e, konumunu, ana kavramları kullandı. Ondan sonra insanı öldürdü ve dedi ki evet insan ölür ama Tanrı ölmez. Hamdene bitti. Hocam o yani uzak bir ihtimal ama bu ve enşâ enâ binal arp var ya, Hı. bu nihayetinde e, eşyari olduğu için sözlerinin ilk muhatapları aslında felasefe. E, ya bu acaba onların hani nefsi merkeze alan insan anlayışına bir şey olabilir mi? Şimdi ben iki türlü de düşündüm. Bir, acaba bunu enşâ enâ halaka gibi düşünüp, yani insanı yeryüzünde üretmek gibi yorumlanabilir. Bir de Abdullah'ın dediği gibi iki türlü de düşünülebilir. Bir şerri yorumu yok. Ee, konusunda, yaratılış anlayışı konusunda... Yani şey var mı sen? Nefs anlayışı nasıl ibna aldın? Ben bilmediğim için mesela o da filozoflar gibi soyut bir mücerret bir nefs anlayışı... İbna aldın da mı? Yani varsa bu benim dediğim anlamda olmaz ama yoksa bu cümle çok... şey. Gelecek abi gelecek gelecek. gelecek. Nefs varsa da o kozmik bir nefs değil. Evet, Razı Tanrı gibi Tanrı'nın yarattığı bir nefs. Kozmik nefis nihayetinde. Yok, yok. Gidiyor, Hayır, onlara yani, gülüyor zaten. Oraya gider. Yani onlara, gül... onlara gülüyor. Yani O kozmik nefis, transandant, kognisyon falan onlara gülüyor zaten. Hayır, i̇nsan beşiriyor. yok. Aklı taksimatı bile çok yeni bu. Daha doğrusu var ama geçen hafta yoktu sen. Aklı temyizi, tecrübi ve nazarı diye ayırıyor. O filozoflardaki akıl ta, şey, tasdifi yok adamda. Onu kabul ederse kozmik hiyerarşiye dahil olacak. Evet. Salat Selam'a gelince vurguladığı şey burada Hz Peygamber'in e, Arap kökenli olduğu, Tevrat İncil'de isminin geçtiği bildiğimiz şey. Ondan sonra ve özellikle e, Şii vurguluyor. Bu çok entesan. Ben bunu mecazi aldım. E, o meşhur e, Adem yaratılmadan ben 2. Şey evet, evet. Yani. Bu bunun mesela atıf yapıyor ki bu tasavvufçuların nur-u Muhammedi evet. teorisidir. Evet. Nur-u Muhammedi teorisinde böyle bir şey var, telmih var. Ben bunu mecaz olarak alıyorum. Ee, çünkü öyle bir anlayış yok üstadın. Bir de şeye atıf yapıyor eee Ankebut ve güvercin meselesine. Başka da burada çok böyle dikkat çeken, Evet. M mucizeye atıf yapması Herkesi. felasifenin determinizme tabi olmadığını e gösteriyor. Evet. Bu dibacı arkadaşlar. Hatta dibacı de değil. Bu şey. Ne dibacısı? Hamdene samimdene kısmı. Bundan sonra özellikle İslam kültürü çalışan arkadaşlar, kelamcılar, <gülüyor> hatta tarihçiler. Eserlerin hamdele ve sal bile kısımlarına lütfen azami bir dikkat gösteriniz. Atlamayınız. Yazıyorlar mı? Ha, o atlıyorlar. Evet, çok atlıyorlar. kim yazmıyor? Bugün çalışanlar, Bugün çalışanlar diyorum onu geçiyorlar çok şey hiç önemli değildi. Halbuki orada ideoloji gömülü. Bazılarında kaynaklar olarak yeri gelince söyleyeyim. Adam öyle bir dua cümlesi kuruyor ki eseri yazarken kullandığı kaynakların isimleriyle. Çok entesan bir şey. Şimdi onu dua cümlesi, lafız üzerinden geçiyor. Halbuki adamın kaynaklarını zikrediyor. Mesela kelam kitaplarında ben asıladım bak. Diyor ki Elhamdülillahillezî veda'ana fil mevakıf. Ve a'ta lana el mekâsıt. İşte ney? Eşrekat-ı şumusa işte tevaliul bilmem ne. Bütün onları bakıyorsun. Şimdi ilk önce anlayamıyorsun ama üst üste gelince diyorsun Lan ben bunları biliyorum. Nereden? Ha makasit, mevakif tevali, metali, tecrid hepsi kelam kitabı. Kitap da kelam kitabı. Anlıyorsun ki adam kelam kitabını yazarken dayandığı ana kaynakları iz zikretmiş dua cümlesinde. Tabi mezzebini, meşrebini bütün yani e, temel kaynaklar. Dursun kaynaklar değil debel. Doğrudan temel kaynaklar. Bunları doğa cümlesinde zikrediyor. Bu çok enteresan bir şey. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabii, tabii, tabii. tabii. O olmaz olur mu? Ee, mesela şimdi inşallah yayınlayacağız. Tıpkı basınlayacağız. 70 ciltlik bizim bir zooloji ve botanik asümetimiz var. 1440'da yazılmış Mısır'da. 70 cilttir. 25 bin sayfa. Ee, çizimli. Şimdi mesela orada yaklaşık bir 80 sayfa adam bütün incelediği kaynakları sadece vermiyor, anlatıyor. Şu, şu yazdığı, şu dönemde yazdığı, şu özelliği şudur falan tabii. Mesela Kutbettin Şirazi, Nihat-ül İdrak adlı eserini bitirdikten sonra son sayfada, bir buçuk sayfada kaynaklarını zikrediyor müerifleriyle. Bu eseri yazarken şu, şu, şu, şu, şunun şu eseri, şunun şu eseriyle kullandım diye veriyor. Tabii vermez olur mu? Şimdi geldik Dibace'ye. Dibace hemen Hamdene Salveley'i takip eden emma ba'dtan sonraki kısımdır. Ve Dibace bir tür mukaddime değil. Mukaddime esere aittir. Bir tür ön söz mi diyelim artık sunuş gibi bir şey diyebiliriz. Dibace Arapça değil değil mi? Kök olarak. Kirli olarak He. Farsça. Yani. Farsça değil mi? Ben öyle biliyorum. Üstadım Farsça. Giriş anlamında mı? Giriş anlamında mı? Evet, giriş ama buradaki bir sunu, bir ön söz gibi. Evet, genelde e, Dibace'de yazar ismini verir, eseri kime itaaf ettiğini verir, konusunu verir, onun nasıl ne zaman yazdığını ver, niçin yazdığını verir. E, ondan sonra yani bir gerekçe üretir orada. İşte arkadaşlar istedi benden, hocaların ihtiyacı vardı. İşte anlaşılmıyordu şer istediler gibi. İşte hangi sultan'a sunduğunu verir filan. Bir de içindekilerden bahseder kısaca işte eser. Bir mukaddemi on bölümden oluşur. Birinci, bazıları çok ayrıntılıdır. İşte birinci bölüm yirmi fasıldan oluşur. Fasıl şudur falan diye anlatır uzun uzun. Bir tür içindekileri de verir orada. Dibace'nin özelliği odur. Ee, İbn-i Abdun Dibace'de e, eserin gerekçesini üzerine çok duruyor. Niçin ben böyle bir eser yazdım? Yeni bir şey yaptığı için e, eserin gerekçesini temellendiriyor. Daha sonra da e, bu gerekçeyi vermek için küçük bir tarihçe veriyor. Kendisinden önce tarih sahasında iş yapan insanların bir kritiğini yapıyor. Ondan sonra eserin içindekileri veriyor. Kaç bölüm, kaç hang bölümde nelerden bahsediyorum onu veriyor. Zaten biz de bugün dibacıyı okuyacağız büyük oranda. Emmaat. Evet. Ben Arapçadan okuyamayayım, okumayayım. Tarih fenlerden bir fendir. Fe inne فَنَّ الْتَارِيْحِ مِنَ الْفُنُونَ اَلَّتِي Burada da aynı şey وَالْاَجَّالِ Yani tarih fenlerden bir fendir. Ha, bu önemli. Tarihin bir fen kabul edilmesi bile başlı başına bu ifade bile bir yargıdır. Çünkü fen kabul edilmez. Zaten Daha önce söylüyorum. Ben hatırlayamadım. Ya. <gülüyor> tarih bir fendir. Daha önce diyen biri var mı? Ee, bu vurguda yok. Zaten aşağıda söyleyecek onu. Hikmetin asil bir parçasıdır diyecek ki Olağanüstü bir cümle. Geleceğiz ona bak. Tarihçi arkadaşlarımız, hocalarımız hemen Oo, burada cümleyi üzerine duracağız hocam. yaptıracağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi diyor ki tarih minnetler ve nesiller arasında dönüp dolaşan, mütedavil olan bir fendir. Bak ilim değil, fen. Burada önce ilk, ilk ben okuduğumda fennim ilim gibi anladım. Ama burada Tırnak içinde yaygın anlamını kullanıyor şimdi. Bütün milletlerde tarih vardır diyor. Bütün nesillerde tarih vardır diyor. Mesela bütün seyyahlar e, ta, tarihle ilgili konuşurlar. Seyahat ederken birbirlerine anlatıda, anlatıda bulunurlar. Çarşıda, pazarda ondan sonra cahil alim herkes e, bununla ilgilenir diyor. E, şeyler krallar, sultanlar, etrafı bu şeyle ilgili. hatta şu cümleye bak. Vetetesave fi fehmi el ulema el Hem alimler hem cahiller tarihe ilgilenirdi. Yani çünkü cahil insan da kendi kişisel tarihi vardır, ailesi vardır, memleketi vardır değil mi? Ondan sonra ya da anlatı düzeyinde, masal düzeyinde, hikaye düzeyinde işte Battal Gazi destanı, hurafe, usture düzeyinde tarihin bir şekilde Herkes yani tarihsiz olmuyor diyor yani. Evet, yani. tarihle irtibatta, tarihle ilgide insanlar e, tabi belki de bir şekilde tarihe bulaşmıştır. Bu bilinen bir şey diyor. Yani dolayısıyla buradaki fenli teknik anlamda kullanmıyor. İz ancak huve fi zahiri la yezidu ala akbarin an el ve duel. Bu burası önemli bak. Zahirine baktığın zaman diyor tarihin. Şimdi bak bu çok önemli bir şey. İlk defa ben başka hiçbir metinde yok. Tarihin zahiri ve batını ayrımını yapan. ilk metin bu. Benim bildiğim bilen varsa beni gelsin demişler ya. Tari, tarihin zahirini çünkü vakanüvistle ilişkilendirecek. Batını ne? Felsefeyle hikmetle ilişkilendirecek. Tabi kısmı ilim diyecek. Tabii o kısmı ilim diyecek. Öbürünü akbar diyecek. Dolayısıyla tarih, zahiri ha şimdi fendir Herkes bundan ilgileniyor ama o mütedavil olan tarihe baktığımız zaman bunun diyor bir zahiri var, bir batını var. Milletin dolaşımında olan büyük oranda nedir? Zahiridir. Bu tabi zahir ve batın kelimeleri nasıl? Tasavvufta farklı anlamı var biliyorsunuz. Burada numenel, fenomenel felsefi değil mi? Hafi ve celi olan. Hafi yani bunun İngilizcesi invisible, visible. Anlamında. Visible olana şey diyecek. Zahir diyecek. Ya da e, şey, cilli olana hafi olan batın invisible. Ki biliyorsunuz bilim, yani fizik dahil, yani fen bilimleri dahil aslında neydi? Invisible olan doğadaki şeyi visible hale getirmek. Formüllerle, kavramlarla mahsus makule çevirmekti. Onu kastediyor. Çünkü Mahsus olmadan makul icat edemezsin çünkü. Değil mi? İz huve evet. fi zâhirîhî la yezîd alâ akbar. <gülüyor> Baktığında haberden başka bir şey. Nereden? Geçmiş günler, devletler, ondan sonra geçmiş asırlar. Burada diyor sözler dolup dolaşır. Örnekler birbirine karışır. Değil mi? Herkes bir şey söyler durur. Öyle midir? Tarih büyük oranda böyledir. Ve bu bize şunu gösterir diyor. Yani zahirini de küçük görmüyor. İnsanlar zayine bakarak varlığın yani insan varlığının nasıl halika yani yaratılışının insan türünün nasıl kalıptan kalıba girdiği ondan sonra zaman ve asırlar içerisinde nasıl dönüştüğü, neler yaşadığı konusunda nasıl devlet kurduğu ondan sonra nasıl yeryüzüne imar ettiği konusunda bize bilgi verir. Burada yine çok entesan bir şey söylüyor ve âmerü'l-ardı hatta nâde bihimil-irtihâl. Yani insan ilginç bir şekilde yeryüzünü imar etmeye çalışıyor fakat öleceğini biliyor. Zamanı geldiğinde de bak nâde <gülüyor> bihimil-irtihâl. Çağrı gelinceye kadar yeryüzünü imar etmekle meşgul olur. Bunları bize anlatır. Çünkü öyle değil midir bütün insanlık tarihi? Şimdi sen hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama bakın burada ders yapıyoruz değil mi? Çalışıyoruz, kazanıyoruz. işte yüksek sans yapıyoruz, doktora yapıyoruz, biyelere gelmeye çalışıyoruz. Bak bu bir imar faaliyeti. Bina yapıyoruz filan. Apa biliyoruz. Ne diyor o? O gelinceye kadar bununla uğraşmak zorundasın. İnsan olmanın şeyi bu bak. Ve amrul arza hatta nade bi min ersahan. Ruhane minumuz zeval. yani yok olma, orta. Seci bu seci değil mi? Abdullah? bu seci. Yani nesir ama Ahenkli Nesil. Buna Seci diyoruz. Aynen. Türkçe'de Seci'nin kurucusu kimdir? Cemil Meriç rahmetli üslupta üstadım der. Kendisine. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Cemil Meriç'te mi okumadınız? <gülüyor> Türkçe, Oğuz Türkçesini Seci'li üslupta ilk defa kullanan Sinan Paşa. Aynen. Sinan Paşa kim? hocam zaten sizin bildiği bir şey tabi de genç arkadaşlar. E, e, Efendim, affedersiniz. Siz de ensaridesiniz. Ha şey, Fars Farslı <gülüyor> da ensal Sinan Paşa biliyorsunuz Hızır Bey'in oğlu. Hızır Bey İstanbul'un ilk evet. kadısı olan büyük bir alim. Kasideyi Nuniyenin matır da ile ilgili medresede okutulan önemli biri. Fatih, Fatih'in baş hocası. Ee, sonra Fatih onu hapse attırıyor biliyorsun. Pıss. Siyasetle uğraşırsam böyle olur. Ee, şey Şüpheci bir adam. Gençliğinde çok dahi bir adam. 19 yaşında e, profesör oluyor. müderris oluyor. Yani. Babasından dolayı değil. Hatta böyle bir söylenti çıkınca ders veriyor. Bütün hocalara. Bu, tarihte bunun birkaç verliği var. Ha, o ayrı bir şey. Yani onu söyleyeceğim. Bu Sinan Paşa bir de şey var. E, Muhammed Şah Fenari. O da Monla Fenerinoğlu. Tabii genç yaşta müderis olunca herkes söylenti çıkartıyor. Yani babası İlmiye'nin başında, yok Başkanı. onun da profesör yaptı gibi bakıyorlar. Muhammed Şah Fenari bütün Bursa'da üstadım, bütün müderrislerin katıldığı bir dersi am yapıyor. Herkes başını yiyip gidiyor. Döktürüyor çünkü. Sinan Paşa da böyle. Çok zeki bir adam. Ondan sonra. Ama o zekasına oranla bir şey var. Ee, şek ve şüpheciliği var. İşte anlattım ya yemek yerken gençken babasına diyor ki çok düşünceli tabii. Hızır Bey diyor ki oğlum hayırdır? Ya baba diyor şu tencere var mı yok mu ondan bile emin değilim diyor. Alıyor tencereyi kafasına bir giydiriyor. <gülüyor> emin olmamaya devam et diyor. <gülüyor> Şaka bunu anlatır güzel. Sonra Fatih'in hocası oluyor. Problemler çıkıyor. Sürgüne gönderiliyor filan. Ulemanın çok sevdiği bir adam. Neyse Ali Kuşçu geldiğinde Fatih diyor, git biraz asılımı öğren. O da kızıyor. Ben koca bir alimim. Ali Kuşçu kim? Hem benim babam Hızır Bey, onun babası Doğancıbaşı. <gülüyor> o da önde de var. Öğrencisi Molla Lütfi'yi gönderiyor. Molla Lütfü dinliyor. O da çok zeki bir adam. Geliyor, onu anlatıyor. Bunun üzerine asılımı kitabı yazıyor bir daha da. şerh Mülakası Haşi'ye yazıyor. Tabii, enteresan bir adam bunlar ya. Evet. Ve Türkçe'yi hakikaten, e, Oğuz Türkçesini nes haline getiren şiir var tabii ondan önce evet. ama nesini kuran kişidir Cemil Meriç kendini atı olarak uçturdaki Ceddim Sinan Paşadır. Bu da secili bir ifade Arap ve çok zordur arkadaşlar bu tercümesi bunun. Ee, sen evet, ti, Timur'un tarihini okudur mu hocam şey İbn-i tarihi var Arapça? Ha ya o nedir ya? Ben onu bir okuyayım dedim. Bütün kitap seciği sıf girişi değil. Yani 300-400 sayfalık kitabın hepsi böyle yazılmış. Çünkü İbn-i e, İbn-i Arapşah, İbn Arapşah acayip, bilmem ne uzun böyle o adı bile seciğiyle. <gülüyor> Fakat yani inanılmaz bir şey ya. Şimdi Arapçanın özelliği şu biliyorsunuz. Yedi lehçenin birleşimi olduğu için kelime çok ha. Salla gitsin yani. Adam yarım saat konuşuyor ama bir cümle. Aynı eş anlamlı, bilmem ne anlamlı kelimeleri. Hocam, şey çok söyleyeyim. zengin bir dil. Klasik sözlüklerde şöyle bir sistem var. Kelimenin son harfine göre hocam diziyorlar ya. Klasik Doğru. O son harfe göre dizince, kate lazım olduğunda bütün son harfler önünde. O harfını seçemiyorsun. Vay bak Bunun bunu hiç düşünmedim. Şiir, Mesailer zor <gülüyor> neymiş hocam. çalışıyor Yani şey hocam böyle çalışıyor. Yani. En tasam bir şey ya. Evet. <gülüyor> Ve fi Batınına batına gelince Zahir'ini anlattı. Nedir zahiri? İşte insanlar doğdular, büyüdüler, öldüler. Dünya imar ettiler. Nesiller gelip geçti, değil mi? Burada dersler var onun diyeyim yani insanın hayatçının çizinin başlanıyor. Bunlardan dersler alınabilir filan. Bu ee, ancak batınına gelince ve fi batinihi bak şimdi kelimelere dikkat edin. Nazarun ve tahkikun ve ta'lilun. li Li'ye geleceğiz? Bak bu bu şimdi öyle bir tercüme etmiş ki nazarı düşünce diye tercüme etmiş. Bu tarihiyle düşünmek vardır. Yok başkalarında yok sanki. Nazar Biliyorsunuz teorik düşünme demek esas itibariyle, yani teori'nin ilk anlamı Arapça tercümesi nazar. Burada özel bir düşünce durumuna e, e, işaret ediyoruz. Basit bir düşünce değildir nazar. Tefekkür değildir, basit bir tefekkür değildir yani. Dolayısıyla tarihin batını dediğimiz o hafi tarafı bir kere çok ciddi bir teorik perspektifi, bakış açısını gerektiriyor nazar. Hocam burada nazar tam da mesela diyelim ki e, bir yerden bir yere nazar ediyorsunuz. Hı. Nazar ediyorsanız o gördüğünüz manzaranın neden başka türlü değil de o şekilde olduğunu açıklayabilirsiniz. o taktik ve talil de o. Evet. Bunun yapacaksınız, yapacaksınız. Şimdi, şimdi hatırlarsanız e, hocamın davetiyle bir tarih bölümünde bir sunum yapmıştım. S e, sosyal bilimlerde perspektif önemlidir demiştik. Nazar burada bir perspektif. Nazar manzara yaratır ya. O manzarayı da sonra tahkik ve tahlil edeceksin diyor. Dolayısıyla bir bir çünkü durmadan bakamazsın. Nazar ediyorsun ama bu nazar basit bir bakış değil yani. Belirli bir arka plan, belirli bir yöntem, belirli bir usule göre bakış. Bütün kelam kitapların ilk bölümüne nazar. Ne nazar? Değil mi? Nazar. Teori, yani. Teori ama Bizde üç katmanlıdır Ebu Zer. Basit bir teoriye tercümesi değil o. Nazar. Üç anlamı var. Gerçi ben üç anlamı var diye yazdım. Sonra bir dördüncü anlamını buldum ama neyse bitmiyor ki. Ee, Yunan'daki teoriye da öyle hocam. Onda üç anlamı var. Yunan'daki teoriye şeyden başlar. Hocam şimdi Faruk hocamın yanında konuşuyorum ama. Ayini izlemek demektir teoriye. Kök anlamı. Değil mi hocam? Yapılan ayini izleyip oradan katarsis yapmak. Oradan başlıyor. Sonra stadyumda yapılan yarışmaları izlemekten, Pitagorasların verdiği örnek, öyle Aristoteles de artık teorik düşünceye kadar gidiyor. Değil mi hocam? İşte Kavramsal anlamı da şey hocam. Teoriye bakıyorsunuz bir kere yok yerine neden var. Evet. Buna dair bir açıklama vermesi lazım. Neden bu şekilde var? Bunu da açıklaması lazım ve bu gelişim aşamaların açıklaması lazım. Üç aşama Evet. Bile. Nazar da tam bu aslında. Başkan yani şey dedi. şey çok merak <gülüyor> o, yani. Yok, benim dediğim üç şey de bu değil zaten. Değil Yok. Yani. Yok. Bizdeki tesis farklı hocam. <gülüyor> evet. Ve fi batinihi nazarun. Ve tahkikun. Şimdi niye tahkiki kullanıyor? Çünkü Razi'nin geleneğinden geliyor. Razi ehli tahkik. <gülüyor> tahkiki burhani eee Sadece bildiğimiz burhan değil, tahkik burhan, tahkik e, delilı tahkiki. Şimdi biliyorsunuz filozofların bir burhan anlayışı var ve bu burhan demonstratif diye İngilizceye tercüme ediyorlar bunu. Temellendirme, gerekçelendirme bunu kendine göre bir işte o mantıktan hareketle yapılmış bir yöntemi var. Ee, bunun üzerine konuşmuş muyduk burada? Yok. Burhanla tahkik fark üzerine. Yok. Burhan e, kıyas yönteminden hareket ederek e, bir işte, b, b, e, nedir o Tümel önerme, küçük önerme, orta il, terim illet yani ve onun büyüktür. Bu kafa böyle çalışıyor, sistem böyle çalışıyor ve e, o delili elde ettikten sonra Burhan'ı elde etmiş oluyorsun yetiyor. Diğerleri çok önemli değil. Buna biz e, deli, Burhan delili diyoruz. E, bütün felsefi sistem buna göre çalışır. Özeti bu. Şimdi Razi'nin getirdiği sistem daha farklı. Razi'ye göre bir konuda pozitif anlamda delil getirmek tek başına yeterli değil. Bu delilin, bu pozitif delilin tüm negatif e, implikasyonlarını, yani nasıl diyelim, tüm muhtemel itirazlara da dikkate almak ve onları da cevaplandırmak gerekir. Mesela diyorsun ki, şundan, şundan, şundan dolayı bu budur. Yargını verdin. X, Y'dir. Ve bunu da gerekçelendirdin kıyas teorisine göre. Ha, X, Y'dir. Güzel, bitti. Ama razı diyor ki, X'in Y olmadığına dair bir sürü itirazımız olabilir. Bunlar fizik dünyadan getirilen deliller olabilir, aklın olabilir, falan filan falan. Dolayısıyla bir düşünür ya da bir bilim adamı, yargısına gelecek tüm eleştirileri öngörüp onları tek tek yanıtlamak zorundadır. Hatta şeyi de gösterir. Bu süreçte senin önermenin de sağlam bir önerme olmadığı da ortaya çıkabilir. Onu yeniden revize etmek zorunda kalabilirsin. Yeniden tadil etmek, yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsin. Buna tahkik diyoruz. Hakikati parçalara ayımak, incelemek. Ve o raziden sonra bunun adı eddelilü ed tahkiki oluyor. Tahkik delili. Ve bir şey e, yargı tahkik yöntemiyle temellendirilmemişse tam delil kabul edilmiyor. Burhani ama tam değil, nakıs, eksik. Her an e, şey yapılabilir. Demek ki nazar ettik, elimize bir manzara geldi, bu manzarayı tahkik edeceğiz. Niye tahkik edeceğiz? Niye göre? Ve ta'lil. Şimdi ta'lil kelimesi tümden gelim demek aslında ilk anlamı. İlletini bulmak demek. Gerekçelendirmek demek. Nedenlemek demek. Şimdi İmdal'nın enteresan bir stratejisi var. Ben de yeni fark ettim. Hem illet kelimesini hem de sebep kelimesini kullanıyor. İllet filozofların kullandığı bir kelimedir bize sebep kelamcıların. Kesinlikle özsel bir illet anlayışı yok. Şimdi özsel e, klasik gelenekte illet arkadaşlar eee İki nesne olgu ve olay arasındaki ilişkiden kaynaklanmaz. Bakın buraya çok dikkat. Yani basit bir örnek vereyim. Ateş, pamuk. Ateşi pamuğa tuttum. Burada yakıcılığa neden olan nedir? İlişkidir. Relation. Klasik gelenekte ise ateşin özü yakıcıdır, pamuğun özü yakı yanmadır. Bu ikisi etkileşimi, özsel bir etkileşim vardır. Ve bu işte türsel özden kaynaklanan bir sonuçtur. Yani madde özüne göre çalışır. ilişkisine göre değil. Modern bilimde ilişki esastır. Dolayısıyla klasik bilimde özsel ilişki olduğu için ona kauz ya da illet diyoruz. Modern bilimde neden yoktur bu anlamda. Daha çok formül vardır. Biz o ilişkiyi formülleştiririz. Çünkü kavramla iş görmüyor modern bilim. Klasik bilim kavramla iş görüyor. Özellikle natural yani philosophy. Şu, şu şartlarda şöyle oldu. Şart Tabii. Biliyorum. Ama mo modern e, bilimde ise e, biz ilişkiyi formülleştiririz. Ve kavramla değil ölçülebilir olan bir yapıyla konuşuruz. Hocam e, yanılmıyorum değil mi Faruk hocam? Yani Aristotelesçi i̇bn Sinacı Çizgi. E, hakkın var mı bunu bunda? Yani olabilir. Hocam sen şimdi... Estağfurullah. Estağfurullah. Yani olabilir ben sallamayayım. Tedbirimi alayım hocam. Onun için mesela e, Gazali'yi eleştirirken bu nedensellik konusunda herkes hata yapıyor bu konuda. Özellikle ilahattaki arkadaşlar. Şu, efendim Gazali doğa yasalarını reddediyor. Ya doğa yasası yok o dönemde. Aristoteles'i bilemem ama i̇bn Sina çizgisinde doğa yasası diye yani natural law diye bir şey yok. Yasa olabilmesi ilişkiye gitmek lazım. Özsel şeyde yasa olmaz o zorunludur icabidir o. Essence esansiyal yani özden kaynaklanır. Doğrudan mahiyetten kaynaklanır. Zaten mahiyeti tasavvur yoluyla bilirsin. İlişki yoluyla bilmezsin. Onun için ta mantığın tasavvurat kısmı var. Değil mi? Hepsi birbirine bağlı. Bu son derece önemli bir şey. İbn işte Hüyümle Şi karşılaştırıyorlar Gazzali. Ya Hümin eleştirisi fenomenal bir eleştiridir. İlişkiye dayalı Newtoncu bilimin eleştirisidir. Newtoncu bilim özsel değildir. Matematiksel belli. Gazali'nin ki çok farklı. O İbn Sina sistemini eleştiriyor. Bu çok ilginç. İbn Sina'yı anlatırken modern fizikteki gibi anlatıyorlar. Hiç faal akıl, akıl yok. Kozmik yapı yok. Ama Gazali anlatırken teolojik vuracak ya. Buna çok dikkat edin. Yani yutmayın bunları. Ee, çok yanlış iş yapılıyor. Dolayısıyla ee, Talil ve illet ve sebebi beraber kullanması beni biraz düşündürdü. Sonra bakınca anladım ki bunları eş anlamlı olarak kullanıyor. Birbirinin yerine ikame edilir şekilde kullanıyor. Yani keramcı tarzda kullanıyor. Özsel bir illet anlayışı üstadda yok. Niye? Geçen hafta anlattım. Havadis ne üzerinden bilinir? Ahval üzerinden bilinir. Kesinlik özsel değil. Ee, geçen hafta bilmiyorum var mıydınız? İbn-i e, İbn sistemi nasıl çalışıyordu? Havadis, Ahval ve Ahval'in Kavanini. Dolayısıyla şeye çok yakın. Bak, şey demiyorum yani çağdaş, aman İbn-i Adun o, o tür tarzla ben karşıyım. Ama çok yakın İbn-i tarzı. Kavanini önemsiyor. Nitekim söyleyecek bunu. Yoksa özsel şeyler bulmaya çalışmıyor. Kabul etmiyor çünkü. Össel bir anlayışı yok yani. Tabi tabii. Tabii tabii. tabii. Ve ta'linun, nazarun ve tahkikun ve ta'lilun, niyin? Lil Olup bitenlerin, mahiyetlerin değil. Olup bitenlerin yani ne demek olup bitenler havadisi yani. kain, kainat, kainat kelimesini kullanması burada şu açıdan entesan. Ve Sadece bu mu? Burası son derece önemli. Eee neye kavani dayanıyordu? Kavanini bilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Usul. Değil mi? ki ya arkadaşlar, havadis, ahval, kavanin ve usul. Talinül kainati ve mebadiha ve ilkelerini bulacaksın. Tarih, bilimin ilkeleri neler? Yöntemi, mebadisi ne bunun? Mebadi olmadan biliyorsunuz bizde mevazi olmaz. Yani konu olmaz. Bütün konu araştırmaları ilkelere dayanır. Yöntemlere dayanır. Vatan şeyi, klasik ilim anlayışında. Bu diyor dakik bir şeydir. Yani çok ince bir şeydir. Bunlar. Bunlar çok kolay bir iş değildir. Yani nazar etmek, tahkik etmek, talil etmek... Olgu ve olayları ve bunun mebadisini dakikun. Vel ilmu bikeyfiyatil vekaiyi ve esbaba amikun. Yetti mi mi yetmedi. Sonra bu olgu ve olayların vakı, vak, vakai keyfiyatının ilmi. Keyfiyat ahval yani. Niteli. Nasıl oluyor bu olaylar? Hocam bu artık istikrar değil mi? Tamamen istikrar. Aynen öyle. hay Ağzına sağlık. Ben söyleyeceğim cümleyi baş, erken söyledim. Bu bir tüme varım. Tüm dengelem değil yani. Çünkü öyle bir şey kabul etmiyor. şimdi, bir He? şimdi hmm. hocam orada O da Abi baştan şimdi baştan Aristoteles iblis Sina sistemine karşı tamam, çıkmanın ben. birkaç cennetin bir atomcu olacaksın. <gülüyor> İki tüme varım olacaksın. <gülüyor> Başka modern bilim de budur. Şimdi Sonra mekanik olacaksın. Yani kabul tüm tümel tüm gidiyor zaten, mahiyet olmayacak. Ya, başka, türlü ya, başka türlü Aristoteles, i̇bn <gülüyor> Sina sistemini aşamaz. Hele Aristoteles'in delikleri çok. i̇bn <gülüyor> Sina çok sıkı kardeşim ya. Adam zirveye ulaştırmış, <gülüyor> çok doldurmuş ya. <gülüyor> Tony Settit'in bir konuşmasını dinlemiştim şeyde, Washington DC Üniversitesi'ndeki atölyede. Aynen öyle dedi, bu İngiliz bu. Ee, i̇bn Sina nasıl Aristoteles'in yap bozunu mükemmel hale getirdi. Metafizik üzerinden anlattı. Metafizi nasıl hmm. e, Aristoteles metafizi nasıl böyle sık hale getiriyor. Ondan sonra aslında diyor Aristoteles metafizi değildir diyor. Bütün etkili olan. i̇bn Sina metafizidir. Hmm. Aristoteles üzerine kurulu ama yapı o fakat o dokusu, örgüsü, o kanaviça gibi işlenmesi hmm. hakikaten öyle. Evet. Demek ki ee, nazar edeceğiz, tahkik edeceğiz, talih edeceğiz olgu ve olayları ve ilkeleri. Sonra da olgu olayların olaylarının keyfiyetini, niteliklerinin bilgisini elde edeceğiz ve bunların sebeplerini bulacağız. Sebeps, bak, sebep olmadan ilim olmaz. Sebep olmadan ilim olmaz. Bir şeyden nedensel, bunu artık genel alanına kullanıyorum, nedensel bir örgü yoksa yığma bir şey olur. Bir şey olur. Yani, buyurucu. meseleyi dağıtabilir bu soru ama ee, sormadan edemeyeceğim. Eğer kere varım sağ ee, yani ilgiltek tarzı bir göndemi amaçlayacaksa ilke hakkında konuşma imkanı bize sağlayacak malzeme ne olabilir? <gülüyor> e hocam sen damardan gitti. <gülüyor> <gülüyor> o Sofya'dan gelmiyor tabii bunlarda. Hocam ilkeler... Var, mı? Var hocam. İlkeyi tecrübe akıl oluşturuyor. O da tümevarımsal. O zaman bir e, yeni tarih yapmamız. Evet, evet, evet. Yani zaten hocam bu kelamcıların e, bilgi anlayışı yakını değil hocam. Kesinlik yok. İhtimali. İhtimali. Beşeri imkanlar içerisinde ulaşılabilecek en sorunlu değil ve ucu da açık, kapalı değil. Yani o devamlı update edip güncellenebilir. Yani Aristoteles İngilizce anlamda değil hocam. Yani şeyin bile, aklın temel ilkelerini bile adam tecrübeden üretiyor Şu var tabi, e, ilkelerin tasavvurları dışarıdan gelir hocam. Bizim gelenekte, değil mi Ebu Zer, yargı hocam zihnidir. Yani tasdik kesinlikle tümevarımdaki o sıçramayı da akıl yapar. Hani X1, X2, 1'den genelleştiriyorsun ya. O sıçrama akli bir yargıdır. Dolayısıyla çağdaş tüme varımcıların, mesela Russell bununla çok uğraşıyor. O sıçramayı deneyde bulamazsın diyor bizimkiler. Yani dışarıda hissi değildir o. Yargı kesinlikle akliydir. Ama tasavvurlarımız eğer bir şey konusunda konuşacaksak, bir mahsus, bir sensible şey hakkında konuşacaksak kesinlikle hissi olmalı. Tabii ilkidir hocam. Ama bu ilke kozmik bir akıl değil bunlarınki. Bunun artık bireysel artık şahsileşmiş akıl. Evet yani üst bir transcendent kognisyon yok bu adamlarda. İnsan, içindeki i̇nsan içinde cenab bakın Hakk'ın yarattığı ve donattığı akıl. Onu kabul ediyor. Ee, mesela razıdan önce Kerem Zeran onu da kabul etmiyordu. Akıl dediğimiz şey yoktu. E, tabii akıl dediğimiz şey e, insan bedeninin e, harmonik ...senin ulaştığı son durumdur. Yani öyle özel bir entiti değildir yani. Razi'den sonra özel bir entiti oluyor fakat Tanrı yaratıyor onu. Kozmik çizgiden gelmiyor. Bununla ilgili Ayman Şahaden'in doktora tezine bakabilirsiniz. Eşrarlilikte insan yapı anlayışının değişimi. Antropo anlayışının değişimi. Önemli bir çalışmadır sahasında bence. Evet. Ha. Demek ki esbabını bileceğiz. Fehu ve li zalike asilun fil hikmeti aleykun. Bu asil bu esas olan, asil olan ilim budur. Ve <gülüyor> huve o tarihimi mi li bu nedenden dolayı yani neden nazar ettiği için, tahkik ettiği için, tahlil ettiği için, mebadisi olduğu için, olgu olayların keyfiyatını, ahvalini bildiği için ve bunun esbabını, sebeplerini bildiği için Hikmette asil bir ilimdir. Ve arik. Ne diyeceğiz ariki? Derin. Değil mi? Arik, ee, soylu. Soylu. soylu. Yani. Bak Ve burada bir son yargı. Ve cedirun bi en yu'adde fi ulûmiha ve halikun. Hikmet, cedirun bi yani evet Hikmetin bir alt. Yani hikmet o Tabii büyük hikmet içerisinde bir bilim dalı olmayı hak eder diyor. Biliyorsunuz klasik tasnifte tarih yok. Adam diyor ki koy diyor. Nasıl diyor matematiği koyuyorsan, astronomiyi koyuyorsan, fiziği koyuyorsan, metafiziği koyuyorsan, ahlakı koyuyorsan bunu da koy. Niye bunu hak ediyor çünkü? Niye? Niye hak ediyor? E, nazar, var. nazar var. Tahkik, tahkik var. Talil var. E, ondan sonra mebadi var. Keyfiyatın bilgisi var. Değil mi? Esbabın bilgisi var. E kardeşim o zaman as hikmette bu asil bir şey olması lazım. Niye ben genişlettim? Tabii tabii ona geleceğiz. O daha var o. Dolayısıyla e, İbni Haldun'la beraber ilk çok açık bir şekilde yani burada bir yorum değil bu bulutumsu bir şey değil Çok net bir şekilde diyor ki e, bu ilimlerden sayılmaya e, değer ve halikun hak eder bunu. Hak eder. İşte adamın yaptığı İbni Haldun'un yaptığı numara bu işte yani. Tarih artık bir ilim. Işte bu muazzam bir numara hocam. Yani bu Aristo'yu bin Sina paradigmasının değiştiği anlamda. Değil, dışında bir şey. Dışında tamam, bir şey. Tamam. Yeni bir paradigması. Yeni bir yapı. Hocam evet. bakınca hocam şimdi o zaman kadim Tabii o döneme bakacağız. Bugün için çok bir anlamı olmayabilir ama o dönemde bu hakikaten bir devrim. Kesinlikle. Kadim filozofların varlık anlayışı. Bunu hocam ıskaladır demektir. Ama bunu söylüyor. yani e, Razici... Orada raziye de karşı, kelamın biliyorsun metafizikleştirmesine karşıdır, felsefeleştirmesine imnadım. Son ciltte göreceğiz. Onların varlık anlayışıyla mevcut üzerine konuşulmaz diyor zaten. <gülüyor> Masaldır ha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi insan aklının ürettiği temel kavramlar anlamında yani umurulami anlamında bir sıkıntı yok ama orada kalarak diyor toplum üzerine konuşamayız yani. Zaten mevcudu iskalamak diyebileceğimiz bir tabir var İbnavlu'nda. Vücut üzerine takılıp kalıp mevcudu iskalamak. Hayde kim ya sende. Aslında hocam şey yine Aristoteles'te çok açık olmasa da özellikle İbni Sina'da vücutla mevcut arasında gerçekten de bir karşıtlık var. Yani mesela kategoriler Arison 10 kategorisi mevcuta dair kategoriler. Mahiyetin özelliği. Bunların hiç birisi vücudun özelliği değil. Yani Şimdi bu, orada tabii Üstad'la biz Faruk Hoca'yla da birkaç kere konuştuk. O katılmadı bana ama ee, Sheen Owens'ı zannediyorum. Değil mi? Owens'tı değil mi hocam? Diyor ki kitabında yanlış hatırlıyorsam hocam düzelt. Varlık kavramını kullanabilmek için vücut mahiyet ayrımını yapmış olmak lazım. Bu anlamda diyor Aristoteles'te böyle bir varlık anlayışı yok diyor. Çünkü o mevcutla yani. Onu başta söyledim zaten. Aristo'da bu çok şey değil ama. Bizin ama yani, hocam katılmıyor ona. Yani ben klasik olarak Yunan entelektüel daha düzce Yunan zihin uzayının mevcutla çakıştığını düşünüyorum. Yani evren küre var ya. Parmenides'in küresi yani. i̇bn Sina'da da böyle değil. İbn-i Sina'da, İbn Sina'da bu böyle değil çünkü Tanrı aşkın İbn onun. i̇bn Sina'da vücutla mevcut arasında gerçekten bir karşıtlık var. Evet. Yani kategoriler, o mevcut dediğimiz mahiyetler, mahiyetin özellikleri. Yani keyfi olan, kemiği olan, zamandan olan mekan bunlar mahiyet. Vücut vücut olarak bu özelliklerin hiçbirisine sahip değildir. O, tabii o mümkün mümkün. zamansal değildir, vakansal değil. değildir. Bu var mı hocam böyle nevcut? bir şey? Yani kişi Tanrı olmayan bir ortamda böyle bir şey olabilir mi hocam? bu gerçek manada anlamaya çalışmak biraz. Eee her iki tarafsında öğrene, kanaatince İslam tarafında da bir yük var. Tabii. Eee mesela iknesine gözünü çıkartınca da Spote'ese bakmak da çok zor. Hı, hı. Ee, o engelliyor bize derlerse ve o engellerden kaynaklanan bir problem sanatımıza şey yani, yani orada, şimdi şöyle hocam, adım adım. Kişi tanrı var mı arıstı Yok. Yok. Ee, Hıze, soru orada. biraz i̇şte Bu evet, Evet. Yani o bakımdan yanlış bir görüntü e, çıkıyor gibi geliyorum. Ama hocam eee belki bu ne manaya geldiği gibi, e Aslında orada e soruluyor mekanizmalarla o metne orada bir var. Bir gayret var. Evet var. Ama işte önemli olan sorunun biçimden bir metin anlama yerine metnin kendisi üzerinden bir... Tamam hocam. Metnin kendisi üzerinden gittiğimizde e, kozmik kürenin dışında Yok. işte ben onu diyorum hocam. Hareket ettirici de o atlas feleğinde oturduğu için ya da orada bir yerde herhalde. Biraz neyse bu biraz karışık bir evet, mesele. Ee, i̇bn Sina'nın problemi de hocam. Bak o ...çok eski kozmik ve felsefi yapıyı alıp onu güncelleştirememesiyle de alakalı bir şey. Bu Nisa felsefe konusuna döndü, arkadaşlar canı sıkıldı. Sürrün teorisi ve maddi evrenle Tanrı arasındaki bu akıllar teorisi... ...zaten Aristoteles'teki Tanrı'nın personel olmamasından kaynaklanan... ...bu boşluğu doldurmak için aslında üretilmiş şey. Yani ar anlayışı var. Ya. Tanrı köken abi. Problemi yok. yok. İşte yani, Yaratılış yani, ve nübüvvet ben problemi ben yok ben adam. Arka yani. çünkü onun tanrı onunla da köken yaratıcı değil. Mesela o. Kesinlikle. Yani, mesela neyse onu geçelim. Yani, İbn Haldun'un neyi cümlede söyledim özür diliyorum. Yani İbn Haldun gibi yani bir zihnin o şekilde çalışabilmesi için e, en azından vücutla mevcut arasındaki bu idni sinan bir karşılıklığın kaldırılması lazım. Yani vücudun bir şekilde mevcudun içerisine e, giydirilip bir şekilde bir tarifleştirilmesi lazım ki Tarih ilminden bahsedebilirim yani yoksa mümkün değil. Çünkü İbn Sina'da hem bilen zaman ötesidir hem bilinen zaman ötesidir. Yani tamam. ya o nefs dediği şey tarihin içerisinde. Tabii, tabii. De, tabii yazdık yazdık da, onu gözüm kardeşim. Ya ben yani. de sizden inam olarak söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu Zor. İbn Haldun kesinlikle farklı bir felsefi paradigmadan hareket ediyor. Yoksa mümkün değil tarih diye diyemez. Yani. diyemez? Şey tabi tabi. Burada nefis de tarihsel bir şey. Ee, evet. En azından öyle bir yönü var, hani tamamen olmasa da. Öyle Şimdi tabii yok. bu felsefe metni yazmadı hiç işte İbn al Ya da Ama temelleri var. var. Lübap bir özet orada kendi kişisel kanaatleri yok. Ama benim metinlerden anladığım hem klasik felsefenin hem de kelamın o felsefi tarafının İbn al pek haz vermediği en azından bu konularda ya bir toplum bilimi yapacaksak ya da bir tarih bilimi yapacaksak, o daha çok var olan vakai ve onun ahvali üzerinden gitmeye çalışıyor. Evet. Ve onu bir idrak turu olarak görebilir. Yani varlığı idrakin bir şey gibi, süreverdiği gibi bir konsepti, bir kavramı gibi kabul edebilir. Ama onun üzerinden bir iş yapmıyor ve ona ontik bir şey yüklemiyor. Varlık bir tür... E... Bir epistemolojik şeye dönüşüyor aslında. Evet, Bayağı bir, bir tür epistemoloji. Evet. Vücut, vücutla mevcut arasındaki karşıtlık ontolojiktir. Doğru. Bir şey. Bilgi üzerinden gidiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilmi kurduk. Bu anlayıştan tarihe bakacak şimdi. Tanımı yaptı. Acaba tarihte benim eslafım var mı diyecek. Buyurun hocam. İlmi kastimlerinde standart var. Var. Tabii. Var. Teorik, pratik. Evet. Yok. onlar Onlar değer yüklü tanımlardır ulum er-rayl, ulum dakhile, ulum e, hariciye ve dah. Onlar değer yüklü ama klasik ana yol bizde nazari ve ameli ilimlerdir. Aristoteles'ten gelip Farabi'den İbn Sina'dan giden bir de İbn Haldun'un nakli akla ayrımı var. O da de değer yüklüdür. Burada tarih yok hocam. Peki basitçe şey bu değer sizin fazla bir fark yok. Mantık aynı. İsimler değişiyor. İsimler değişiyor. Yani dahile nedir? Dışarıdan gelen. Yunan'dan gelen. işte yani İslam'dan önce İslam, İslam'da ne var? İşte fıkıh hukuku falan var. Yani şeyler değişme sadece kümelerin adlarını değiştiriyorlar. Dediğim ki biz ameli matematik bilimini riyazi bilim derken orada alıyor onu dışarıdan gelen ilme ya da ulum evaile koyuyor. O kadar. Aynı, Aynı, aynı, Ak Orada şöyle. Kökeni buradaki tabii akıl Onunla da ilgili de bir yazı yazdım ben. Buradaki akıl bu akıl değil ama. Kozmik akıl. Akıldan alan. Çünkü fa, filozof alıyor getiriyor. Öbüründe de Cebrail alıyor peygambere getiriyor. O da nakli. nakil demek. Tradition. E, Tanrı'dan Cebrail'e, Cebrail'den peygambere. Peygamberden mütevatır yoluyla bize. Akli demek ise kozmik akıldan alınıyor. O kozmik akıl bir üsttekinden bir üsttekinden o da Tanrı'dan aslında hepsi. Onu da filozof inşa ediyor zaten. tamam? Ve bunlar... E, Dediğim gibi kümenin adı değişik. Yoksa içerik büyük oranda aynı. Büyük oranda. Yani dini ilimler elbette tafsilatlı olarak anlatılıyor. Hatırlarsanız Taşköprüzade'de bahsettiğimiz o büyük tasnif bunun en son halkası. Orada tarih var ama. Evet. Orada tarih var. <gülüyor> i̇şte bu niyet çünkü bundan sonra geliyor. Mesela nakli ilimlerim tarih, tarih, nakli ilim, tarih olabilir. olabilir. Olabilir. Nakli ilimler o olarak vardır. İlim olarak yok. İlim tarih yok ki yani ilim Tarihi ilim olarak kabul eden kimse yok. Adam şimdi bunu tanım yapıyor. Bak bak. Şimdi diyor ki hemen ikinci parhafta. İslam'a baktığımız zaman diyor İslam tarihine. Müslümanlar geçmiş milletlerin tarihlerini toplamışlardır. Bunlarla ilgili binlerce sayfa yazmışlardır. Bak aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra sonra bunları doğruyla yanlışı masalla gerçeği birbirine karıştırmışlardır. Bak öyle diyor. Ve halatuha. El, kim el mutata mutafa izbe el, muta, muta, el mutafa'lun tufeliler ya. Hı -hı. Şey, şey, şey, şimdi diyor ki önce bazı fuhulul muarrihin yani uzman tarihçiler, büyük tarihçiler e, geçmiş bilgiyi topladılar diyor. Bunlarla ilgili eser yazdılar. Bu bir Demek ki İbn Adna'ya göre İslam dünyasında iyi tarihçiler var. Ve bunların vazifeleri de akbarı toplamak aslında yaptı. Allah akbarı toplayıp yani onun sebebi konusunda ben konuşacağım diyor zaten. Malzemeyi yazmışlar. Çok iyi adamlar bunlar. Ama daha sonra diyor, ikinci bir grup gelmiş. Tüfeyliler. Bunlar, bundan menfaat umanlar. Sultan'dan, şuradan, buradan. Bunlar e, desaisi, mesela batılla hakikati, efsaneyle şunu birbirine karıştırmışlar diyor. Zayıf rivayetler alıp güçlü rivayetlerin içine yedirmişler ondan sonra ve daha sonra gelenler diyor bu fuhûl'ü takip edeceğine bu soytarıları takip etmiş bak ve iktefatil cenazesi kesir min men ve etba'uhu ondan sonra ve ne duymuşlarsa koymuşlar oraya biraz hadisi de eleştiriyor zaten bazı bir yerde göreceksiniz hep hadis terimlerini kullanarak hadisçilik anlayışının sonraki dönemdeki hadisçilik anlayışını içi boş bir aktarımdan olduğunu, aktarım olduğunu söylüyor. Velem yulâhidû. Bak burada hemen vurgu yapıyor. Bunlar hiçbir zaman dikkate almadılar. Niye? Esmabel vakai ve ahval. Olgu olayların sebeplerini, ahvalin sebeplerini hiç dikkate almadılar. Velem <gülüyor> yurâhidû. Onu hiç düşünmediler. Ve la rafadû terhâvatul ehâdis velâ defâ. Ve bunu yapmadıkları gibi o e, ilim dalı içerisine girmiş desiseleri ya da işte uyduruk rivayetleri de ayıklama konusunda, reddetme konusunda herhangi bir tavır da almadılar. Bak zaten iki de bir gelip şey diyecek. Esbab nerede kardeşim? Aslında bu gözlü hocam bir de İbn Haldun öncesi okumak lazım yani. Evet. Kendi <gülüyor> öyle okuyor zaten. Yani öyle, şey. <gülüyor> öyle diyor. Ha, bakarız. <gülüyor> Bak diyor ki ve tahkike o kalilim. Bunların metinlerinde tahkik azdır. Gazlı Wa tarafu tenki vil hal Tenki onları güzelleştirme, düzenleme, toparlama. Bu çok şey. Ve galatu vel mahmu vehmu. Ee, tabii. Ee, hab, e, li'l halilun. O haberlerin dostu olmuş diyor bu metinlerde şeyler diyor. Vehim yalnız vehim diyor ya vehim kuruntular. Ve örnekler verecek buna ileride. Tabii sadece bunları söylemekle geçmiyor. Alıyor tek tek örnek veriyor. Diyor ki İran tarihiyle ilgili şu anlatıya bakalım diyor. Tabi tabi mu? Şu tabii tabii tabii. Şimdi, oo, tabii tabii bak şimdi isim zikredecek. Tabii Fatimiler hakkında çok çeşitli örnekler veriyor. Bunları sadece burada bırakmıyor bak. Diyor ki haberler tamam var ama onlara dostluk eden yanlışlar ve mühimler var diyor. Ve taklit arayıkun. Ve bu da diyor daha sonra taklit edilerek devam etmiş. Ve diyor... Bu fen üzerine, yani bu tarih üzerindeki tüfeiliilik çok uzundur diyor, çok derindir diyor. Soytarlık yani. Tüfeilik kelimesi soytarı demek aslında. Parazit, ee, parazit. parazit tabi bir tür parazit. Cehalet yaygın. Hak hiçbir zaman burada saltanatını kurmadı diyor. Vel batılı yok lafı bir şehabın nazarı şeytanu. Yanlışsa diyor, <gülüyor> batısa şeytanıyla birlikte hep orada mevcut abi. Nakledenler birbirine imla edip nakletmişler. Fakat e, basiret sahibi insanın onu tahsiye etmesi çok havada kalmış. Yani pek onu tahsiye edememişler diyor. E, i̇limde diyor, bu ilimde diyor, doğruyla yanlış birlikte iç içe meczu olmuş halde e, gelmiş. Batını fark edilemediği için. Evet. Batını, esbabı fark edilemediği için, kriterler olmadığı için mebadi yok. Usul yok diyor yani. Usul yok. Ahbar toplanmış ama o belli bir usule göre tasdif edilmemiş. Daha sonraki tüfeyliler bunu mahvetmişler ve üçüncü olarak da bu tüfeylilerin yazdıkları nesilden nesile aktarılmış diyor. hocam bu hadis ilmi konusunda, hadis kriterleriyle birlikte, usulüyle birlikte hadis ilmi konusunda... Tarih noktayı nazarından ne diyor acaba? Zaten biliyorsunuz İslam da, ya, işte, hayır. Yani? İslam medeniyetinde tarih ilminin kuruluşunda zaten hadisçi, hadis evet. usulü bir etki yapar biliyorsun. Orada evet. bir sıkıntısı yok. Ama belli bir dönem dikkat edersen ayrım yapıyor. Üç basamak var. Fuhul Sahi değil. olarak fuhul dediği fuhul uzman demek. Bir işin ileri gelenleri demek. Onlar var. Hadisçilerde de var. Tarihçilerde de var. Sonra ama İkinci grupta soytaralar var. Üçüncü grupta da nakiller var. Bunları nakledip durmuşlar. Hadiste de aynı şey var. O açıdan sonraki şeyi, bu tüfeyliği ve nakilcileri eleştiriyor. Şimdi örnek verecek. Evet. İslam medeniyetinde bu fuhul, şimdi fuhula geçiyor. Pek çok eser telif ettiler ve bu sahada ünleştiler diyor. Ondan sonra geçmiş birikimi yazdılar ve ondan sonra mesela kim bunlar İbn İshak, Taberi, İbn Kelbi, Muhammed bin Ömer el Vakidi ve Seyf bin Ömer el Esedi ve Mesudi ve gayrihim. İslam tarihinde ve gayrihim diyor zaten yani daha da var diyor. Mesela bunları fuul olarak kabul ediyor. Bunlar yani İslam medeniyetinde önemli tarihçiler değil mi? Mesela ben bunlardan şey bilmiyorum hiç İbnül Kelbi. Esed'i ben hiç duymadım onu yani şey olarak. Esedeni görmedim. Bildiğim İshak, İbn İshak siyer yazarı değil mi? Taberi meşhur tarihçimiz zaten. Ee, İbn Kelbi'nin hangi kitabı var bilmiyorum. Ondan sonra El Vakidi isim olarak biliyorum. Esed'i hiç duymadım. Mesudi zaten meşhur. Ve gayri minel meşairi vel mütemayyizine anil cemahiri. Bak sıfatı koydu o yığından fark mütemeyizdir bunlar diyor yani e, tabi onlar ayırıyor bunlar farklıdır diyor ama buna rağmen bak mesela gibi inkar edilecek olursa mesudi ve vakidin mesudi ve vakidinin metinlerinde e, bazı bilgiler ispatsız verirse dahi diyor e, onları da yani bunlar evet mütemeyiz ama neticede bunlarda da bazı şeyler ispatsız gerekçesiz Ondan sonra ayıklanmadan verirse dahi bu adamlar yine de son derece önemli isimlerdir diyor. Evet. Ve huve ma'rufun indel isbat ve meşhur beynel hifsi ethikat. Bak bunlar hepsi hadis terimi. Yani tarih anlatırken de hadis terimlerini kullanıyor. Zaten hadis, usulü fukuh, kelam terimleriyle iş görüyor büyük oranda. Ama diyor büyük çoğunluğu Büyük çoğunluğu bunun dışında o biraz önce yukarıda anlattığımız e, şeyi takip etmişlerdir. Yöntemi takip etmişlerdir. Halbuki nakd en nakdül basir. Yani eleştirel bakış. Aynen böyle tercüme edebilirsiniz. En nakd değil mi? Eleştirel bakış. Halbuki diyor bir kıstas olarak. Bak kıstas kelimesini kullanıyor. Kıstas nefsu. Bizzat ölçüdür diyor. konuda. Hı? Yani eleştirel bakış kıstastır diyor bu konuda. Yani anlaşı doğrudan e, uydurmayı gerçekten ayırmak için. Bunlar çok bana şey geliyor, tırnak içinde çağdaş ifadeler geliyor. Yani Arapçası, bu adam Arap mı biraz şüpheleniyor mu? Yani berberi mı az. Yani çünkü bu klasik Arapçanın üslubuna uygun mu Abdullah? Böyle şeyine. Bakmak lazım değil mi? Bazen öyle cümleleri kullanıyor ki sanki sonradan mı yazıldı acaba? Bunun kontrol yok. <gülüyor> Yani eğer oysa ben mahvoldum abi. Yok yok değil. Evet. Şimdi bu cümleyi bizzat Türkçesinden okumak istiyorum. Bakın bu cümle hakikaten çok önemli bir cümle bence. Haberleri aktaranlardan hangilerinin sahte, hangilerinin güvenir oldukları hususunda tek ölçüt, kıstas, basiret sahibi tenkitçinin bizzat kendisidir. Burada başka bir şey aramaya gerek yok. Yani insanda iş yoksa yöntem tek başına işe yaramaz yani. Bizzatihi kritik eleştiren bir bakış açısı, bir basiret. Basiret biliyorsunuz ee, delici bakış demek Arapça'da. Es-sakib derler ben, delici. Baktığın şey deleceksin arkasını göreceksin anlamında söylüyorlar yani zaire değil arkasına nüfuz edeceksin bu açıdan son derece önemlidir şimdi burada son derece entesan bir şeye tekrar dönüyor velil umran bak umran kelimesini tekrar döndü velil umran tabai fi ahvali turjew ilahi al ve tuhmal alahi rivayat ve al bu cümle Buranın en kritik cümlesidir. Yöntem. Arkadaş, bu çok dehşet bir tespit ya yani da iddia. Tabiat, doğa fizik fizik dünyaya aittir. Diyor ki tarihin de bir tabiatı var. Tarihteki yani klasik şeyıldığı şey tarihin de bir hareket ve sükun ilkesi var. Evet. Fizis yani. Aslı astarı var. Aslı yani astarı var. Öyle uyduruk bir şey değil. bir şey yani. <gülüyor> Şimdi hatırlarsanız Hatırlarsanız değil, ben şimdi 45 saat ders anlattığım için kusura bakmayın karma karıştırdığım benim kim ben anlattım bilmiyorum. Tabiat kelimesi hani deriz ya devletin tabiatı deriz bak devletin bu devletin tabiatı bozuk senin tabiatın bozuk. Şimdi biz tabiatı mecazi anlamda da kullanırız ama tabiat esaslı varla e, Yunanlardaki füzisten gelir ve e, evrendeki hareketin ve sükunetin kaynağıdır ösel bir şeydir. Onun için kelamcılar ösel yapıları renderdikleri için tabayı da, tabiatı da reddederler. Onun için mesela yine ilahiyatçı arkadaşlarımızın... Fusuz, Fas. Hayır hayır. Füzis, füzis. Doğa demek. Doğum. Fizik, fiziğin kökü. Evet, fizik. fizik oradan geliyor. Şimdi onun için mesela ilahiyatçı arkadaşlar şöyle tez yazıyorlar. Ulan ben çok da yüklendim ha. Kelami doğa felsefesi. Ben de bunu yazdım. Sonradan fark ettim ki bu yanlış. Doğa kavramları yok ki felsefesi olsun. Adamlar doğa kavramını kabul etmiyorlar ki. Şimdi yurt dışında tahtesirken bunu şöyle çözümledik. Physical world of mütekellims diyebiliriz. Yani müteke kelamcıların fiziksel dünyası. Bugünkü modern anlamını kullanarak. Ama hiçbir zaman nature'ın filozofileri olmaz kelamcıların. Çünkü nature olan bir şey yok. Anlamıyor muyum? Nature öyle bir şeydir ki tanrı bile müdahil değil ona. Özsel yapısı onun. <gülüyor> Bizatihi tanrısal evet. Tanrı değil ama tanrısal doğru. Ee, ve evrendeki bütün hareket ona dayanıyor ondan neşet ediyor ona geri dönüyor. Bu anlamda şimdi ta ilk bakışta ama değil. Ahvalin tabai var diyor. Özsel değil ahvalde yani ne demek biliyor musunuz? Bir latince kelime kullanıyoruz biz bunun için, genelde ben en azından ağzıma peresenk oldu. Modus operandi dediğimiz, yani bir akış şeması var orada, bir şematizm var demek istiyor. Çünkü şematizm yoksa ilim yapamazsın. Çünkü düzen yok, form yok, mod yok, kod yok, Ni bilimini yapacaksın? Bunun üzerine konuştuk geçen hafta. Orada bir şematizm var. Diyor ki, tarih dediğin şey öyle bir çorba değil, bir yığın değil, bir şematizm var kardeşim onun. Zaten şematizm olduğu için arazi zatiyesi olacak. Peki soru şu, o şematizm nerede? Benim zihnimde mi? Yoksa tari... Bizati olgu olaylan ahvalin içinde. Bak ifadeye bak. Velil umrani taba fi ahvalihi. İçinde. Taba umranın içinde diyor. Bu da Tanrı'nın yarattığı bir şey mi? Sünnetullah ve adetullah. Bak bu da çok ama gazzali ama gazzali bunu doğa için kullanıyor. Ne oldu? Biz uçuyor muyuz? Bir şey anlamıyor musunuz? E niye ikide bir kopuyorsunuz? Temel fıkrasın var burada. Söyleyin de gülelim. Hayır, ben diyorum acaba bir komik bir şey mi söyledim ben farkında olmadan? Ya da bazen oluyor bir kere ders anlatıyorum. İki arkadaş böyle. Dedim niye gülüyorsunuz? Hocam siz ne konuşuyorsunuz Allah aşkına diyor. Biz nereye geldik? Vallahi bak buna şahit oldum ha. Biz nereye geldik? Bu ne ya? Hiçbir şey anlamıyoruz biz. E, Onun için mi gülüyorsunuz dedim. Anlamadığınızda gülüyorsunuz. Ben öyle zannettim kusura bakmayın. Evet olabilir yani hemen fıkra fıkraya geçeceğiz. Çok, çok. Bak turcju ile yer bütün haberler, bütün bütün o tarihsel haberler aslında dönüp dolaşıp bu tabayıya yöneliktir diyor. Ona döner ona geri döner. Haber zahirdir haberin arkasındaki tabayıdır. Haberler ona döner. Yani bize bir haber geldi diyelim olduğuyla ilgili. Biz o olgunun tabiatına ilişkin bir, bir araştırma yaptıysak haberi de kritik ederken o tabaya döndürerek kritik eder. Tam o da olabilir. O da mı? Yani mesela olabilir, bir değil? savaşla ilgili bir haber geliyor, bin milyon kişi var deniyor ama meydan 300 bin kişi alır. Ya yani bu nasıl haber? Yani, haber, yani, haber olmaz. Ya, ha, aynı mesele. Tamam. Yani, ahvale dair, dair ahvali de tabayı. Evet. Yani, ha. Oysa haber anlarken bunu dikkate alarak evet. anlıyoruz. Elbette bütün şeyi olup biten habere ilişkin her şey tabaya. Tabağiye... Yani, Geri getirir. Eğer bilim yapacaksan, ilim yapacaksan, oradaki şematizme gideceksin. Şematizmle ilgili şey kavramları kullanacak zaten. Nedir şematizm? Mesela diyor ki devlet bir şematizmdir. Devlet değişebilir diyor. Şu A devleti Ama devlet diye insanlığın umruğunda bir şey var, olgu var diyor. Tabi tabi bir, bir, bir, bir devlet şey, diye bir şey var. Tabiye ve diyor. Tabi. kullanıyor mu yani? Bak şimdi ben de onu zaten ilk okuduğumda hatırlıyorum. Dedim ne yapıyor bu adam? Çünkü sünnetullah, adetullah kainat için kullanılır. Hı. Toplum için kullanılmaz hiç. İlk defa bu adam kullanıyor. Ee, yani bu kadar sistematik. Dolayısıyla geçebilir. Madam diyor ki sık sık dua cümlelerin böyle bitiyor. Allah'ın ümrandaki sünnetin hesabı yoktur. Allah'ın bir tam yani bunu bir hakikaten bir gerçeklik alanı gibi tamam gibi değil. Tamamen bir gerçeklik alanı haline getiriyor tarihi İbn Bak devam ediyor cümle bitmedi. Bunu siz yorumla bakayım. İkiniz ve tuhmelu aleyhi'r rivayet ve'l âsâr. Şimdi benim dediğim yani. Tamam. Ama bak burada ham kelimesini iki anlamda düşün. Yorum olarak düşünüyorum Ha bir de, bir de bir de bir de bir de yüklem olarak düşün. Yani biz bütün yüklemi nasıl kurarız irel mantıkta? Ham ne olur? Mevzuya. Dolayısıyla tarih ile ilgili bütün olup bitenler tabağaya hamledilir. İlim Onun yüklemidir. Yani. İlmin konusu. Yani Çünkü mevzu... Bilginin konusudur demiş. Yani. Aynen öyle. Çünkü biliyorsunuz mantıkta bir kural var. Konu yoksa yüklem yapamazsın. X olacak ki X Y'dir diyeceksin. X Z'dir diyeceksin. O bir yüklem. Şimdi tarihte yüklem ne o zaman? tabayı kardeş Oradaki şamatiz. Tabi. Tabi. Çoğul değil mi? Tabiatın çoğulu. Tabi tabiatın çoğulu. Evet artık kaç böyle tane var. böyle oldu var Şimdi onlardan bahsedecek. Arazi zatiyi anlatırken diyecek ki daha sistematik tanım yaparken arazi zati nedir mesela mülk, devlet. Allah Allah. bunlar bunlar arazi oluyor. Halbuki arazi zati nedir ya? Değil mi? Doğal bir şey değil midir hocam arazi zatiyeler? Zati ontolojik şeyler onlar. İşte insanın arazi zati arazdarı var işte düşünmek filan falan. Bu adam diyor ki tarihteki olgu olayların zatı arazları vardır. Zatı var bir de arazları var. Ayrı bir ontik alan ilan icat etti adam yani. Peki burada bitelim, e, duralım.